Matematik hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu İzlerin çok sık karşılaştığı bir sorudur matematikçilerin. Denir ki sokaktaki insanımıza matematiğin önemini nasıl anlatırsınız? Böyle bir soruyla karşılaştığım zaman ilk aklıma gelen şey şudur. Valla bir kere sokakta anlatmayız. Sokakta böyle yürürken matematiği anlatmak zor. Matematiği anlatmak zaten zor. Onun için belki olsa olsa matematiği merak ediyorsan gel kardeşim şurada bir yere oturalım. Bir kahveye, bir parkta sakin bir yere de sen beni bir dinle. Matematiği anlatmaya çalışayım cevap vermek gelir içimden hep. Ee, ama öyle bir şey teklif etsem acaba sokaktaki insanımız ya benim vaktim yok. Ee, madem sokakta anlatamıyorsun bu işten vazgeçelim der mi? Bilemem tabii. Şimdi bu sadece matematiğe has bir şey de değil. Yani bilimi e, sokaktaki insana tabiri caizse anlatmak veya bilimle çok haşır neşir olmamış ama önemli karar verme başlamak e, konumunda olan kişilere, politikacılara, iş adamlarını anlatmak hiç de kolay bir şey değildir. Hep bilimin uygulamalarından bahsederiz biz bilimle uğraşan kişiler. Bunun ne kadar önemli olduğundan bahsederiz. Şu avantajımız da vardır açıkçası. Bizler üniversitelerde hocayız. E, hoca olmak e, toplumumuzda saygı gören bir meslek. E, herkes bize hocam der. E, belki kendi üniversite hayatından bir iki anı anlatır. Ee, i̇şte matematikten e, iyi not aldıysa, sizin de matematikçi olduğunuzu biliyorsa, o anısını e, aktarır vesaire. Ama gerçekten ben bu sorunla, yani bilimin ne olduğunu, ne yararı olabileceğini bireylere, topluma bunu nasıl anlatacağımı, karar verme kişilere evet bu sorunla ben TÜBİTAK'ta karşılaştım. Ben 1992'den 1997'ye kadar 4, ay, 4 yıl 11 ay TÜBİTAK başkanlığını yaptım. Dolayısıyla başbakanlara, bakanlara milletvekillerine bilimin önemini, bilimin Türkiye için önemini bilim adamı yetiştirmenin önemini, bilim adamı yetiştirdiğimiz zaman geleceğe gerçekten kalıcı bir yatırım yaptığımızı anlatmam gerekiyordu. O zaman da hep e, babamın bana anlattığı dedemle ilgili bir hikaye aklıma gelirdi. Hikaye şöyle, dedem yani annemin babası. Kendisi e, Ege'de e, Soma ilçesinde yaşayan bir tüccar, hadi isterseniz bir de küçük sanayici diyelim buna. Çünkü bir de e, o zamanlar için oldukça modern sayılan ama e, kapasitesi küçük olan bir un fabrikası sahibi. Ben dedemi tanıdım, e, oldukça akıllı bir adamdı. E, fakat öyle çok okumuşluğu, yazmışlığı falan yoktu. Şimdi annem e, ilk çocuğu, en büyük çocuğu, kız ve dedem 1925'te annemi e, o zamanki ismiyle Soma'nın Turgutalp köyünde oturan ve büyüyen ilkokula giden annemi İstanbul'da koleje oluyor, yatılı olarak 1925'te. Şimdi düşünün, o tarihlerde Soma'dan İstanbul'a gidip gelmek bile bir mesele. Peki, annem kolejde okuyor. Yazları ancak ailesini görebiliyor. Bitiriyor ve Amerika'da tahsiline devam etmek istiyor. Burs kazanıyor. Dedem ona da evet diyor. Şimdi Amerika'ya gitmek o zaman daha da büyük bir mesele. Öyle uçak falan yok. Yani işte Fransa'ya bir şekilde gidiyor. Fransa'dan gemiye biniyor, Amerika'ya gidiyor. Vesaire. Şimdi Amerika'da okuyor. Dedem de hep annemi doktor olacak diye düşünüyor. Çünkü annem biyoloji ve fizyoloji okuyor. E onu bitiriyor, başarılı. Doktora yapmak istiyor. Dedem buna da rıza gösteriyor. Çok başarılı bir öğrenci. Kızı Amerika'da ee, i̇şte bir şeyler okumuş, ee, ona göre doktorluk yani hekimlik mesleğine gidecek ama annem ona fizyoloji diyor ama e, dedem böyle algılıyor, doktora yapmak istiyor, e, bursu da var okusun diyor, ee, okuyor ve fizyoloji doktora oluyor, geliyor Türkiye'ye işte ailesini görüyor, o zaman bir tane üniversitemiz var, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine giriyor. Şimdi dedeme göre hayalleri gerçekleşti. Çünkü tıp fakültesine girmesi için bir kere hekim olması lazım tabii dedeme göre. Ee, iyi okudu, burslu okudu, Amerika'da okudu kızı, güzel. Fakat e, dedem bir de küçük bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü evet annem e, fizyolojik doktorası yaptı ama hekim değil. Şimdi işte fizyoloji, yani insanların, hayvanların, organlarının fonksiyonlarını araştıran e, bir bilim dalı. Neden bunu? Pek pratik bulmuyor. Çünkü pratik bir insandı. Dedim ya, küçük sanayici ve tüccardı. İşe yarar bulmuyor. Neyse, pek e, ses etmiyor. E, liberal bir insan o tarihlerde. Daha sonra 1941 yılında annem işte bir telegraf çekiyor. Diyor ki ben burada bir genç matematikçiyle tanıştım. Sizler de tanışırsanız pek beğenirsiniz. Biz evlendik. Ha, şimdi dedem liberal falan ama bu iş biraz artık ona göre de aşırı gidiyor. Atlıyor trene, bandırmaya, bandırmadan atlıyor vapura, geliyor. Şöyle bir damadını görsün yani böyle... Ee, kız gitmiş Amerikalarda okumuş. Eh, doktor olacağını tahmin ediyordu. Fizyolog olmuş. Hadi neyse gene üniversiteye girmiş falan ama yani ben bir matematikçiydi evlendim. İşte kendisi Kayseri asıllı. Şurada okumuş burada etmiş falan. Ee, ama bir izin alır insan falan. Yani olmuyor. Dedem geliyor işte damadı matematikçi. Şimdi dedeme göre matematik muhasebe muhasebe olursa işe yarar. Yani şu hesapları doğru dürüst tutan, kar nedir, zarar nedir, ne kadar vergi ödenecek, e, mümkünse vergi ne kadar az ödenecek, onun yollarını kendisine gösteren kişi. E, babam da bunun doktorasını yapmış. İyi. Babama bakıyor, işte güçlü, kuvvetli, efendi bir adam, e, kızınla arası iyi, lalelde güzel bir ev tutmuşlar. E, oturuyorlar, mutlular. E bunlar iyi. Sonra babamla bir konuşuyor. Diyor ki babama ya diyor benim diyor bir muhasebecim var. Ben buna pek güvenemiyorum. Hep böyle vergileri vergileri çok çıkartıyor. Galiba bazı şeyleri de benden saklı ama ben muhasebeden hiç anlamıyorum. Dedemin okuması yazması vardı ama işte o kadar aşağılıkları. Sen diyor bir somaya gel de diyor şu bizim muhasebe defterlerini bir gözden geçir. Şimdi o zaman babam da dedeme acı gerçeği anlatıyor. Ben muhasebeden anlamam. Matematikçi muhasebeden anlamak zorunda değildir. Evet toplama, çıkarma, çarpma, bölme bir matematikçiyle herkes kadar yapsa yapsa yapar ama ondan ibaret. Şimdi dedem bu işe pek inanmıyor ama babam anlatıyor durumu. Yani matematikçi işte matematik araştırması yapar, ders verir, şunu yapar, bunu yapar. Muhasebe başka bir iştir. Bozuluyor dedem. Neyse, o tarihlerde e, e, başka üniversitede çalışan genç arkadaşları var. E, annemin ve babamın. E, bir akşam onları davet ediyorlar. Birkaç arkadaşı. Şimdi dedem fizyolojinin ne olduğunu öğrendi. Kızından biraz hayal kırıklığına uğradı. Çünkü hekimlik değil. Yani insanları iyileştirmiyorsun. Onun karşında para da almıyorsun. Araştırma vesaire. Peki. Matematiğin ne olduğunu öğrendi, ee, onu da öğrendi ki muhasebeyle ilgisi yok. Hatta matematikçilerden pek iyi muhasebeci de olmaz, onu da öğrendi. O da biraz hayat kırıklığı verdi. Çünkü pragmatik, pratik bir adam, bir değer bulmak istiyor. Şimdi gelen arkadaşlarına soruyor, ee, babamın, annemin yaşlarında, yani 30, 31, 32 yaşlarında de bir tanesi işte Türkolog olduğunu söylüyor. Dedem o zaman dayanamayıp biçimsiz bir laf ediyor, bu da ne işe yarar, bu ne nokta nokta şey böyle, diyor. Hele biraz da şaşırıyor, yani sen nereden bir Türkolog olmak aklına geldi diye soruyor bu gence. O genç de kendisinin Almanya'da doktora yaptığını, devletin ee, onu Almanya Türkolojik doktorası yapmaya yolladığını söylüyor. Dedem pek belli etmiyor ama içinden herhalde o kendisinin muhasebecisinin yardımıyla vergisini alan devletin böyle ona göre hiç işe yaramaz mesleklerde insan yetiştirmek için para sarf etmesine mutlaka ama mutlaka içerliyor doğrusu. Bir diğerine soruyor sen ne iş yapıyorsun şimdi o kişi de fizikçi ama Dedemin reaksiyonlarını gördüğü için fiziği o kadar böyle pratik bir şekilde anlatıyor ki dedem dinliyor dinliyor bak seni sevdim işte diyor. Bilseydim senin burada olduğunu diyor. Benim bir radyom var pilli radyom. Hep bozulup duruyor diyor. Onu getirirdim sen tamir ederdin diyor. İşte bu insanlarımızın sadece Türkiye'de değil dünyadaki insanların da bilime pratik, pragmatik hep fayda arayan yaklaşımının bana göre kişisel bir örneği. Sadece Türkiye'mize has bir şey mi? Sanıyorum özellikle matematik söz konusu olunca e, pek sadece Türkiye'ye has bir olgu da değil. Oldukça evrensel. E, bu hikayeyi, yani dedemle ilgili, dedemin bilime bakış açısıyla ilgili hikayeyi, anekdodu. E, ben yurt dışındaki bir arkadaşıma, meslektaşıma da anlattım. Bir Alman matematikçiye. Kendisi öyleyse bana başka bir şey anlattı. Onun bir meslektaşı, gene bir matematikçi, ikimizin de tanıdığı, onun başından da şöyle bir şey gitmiş. Şimdi birincisi kendisi ailenin tek çocuğuymuş ve babası da İkinci Dünya Harbi'nde ölmüş. Dolayısıyla annesiyle yaşıyor ve İkinci Dünya Harbi sonrasında oldukça da Almanya'nın zorca sayılacak yıllarında Annesi işte bunu e, ikisinde de geçindirecek şekilde çalışıyor. Üniversiteye giriyor ve üniversitede matematik okumak istiyor. Bütün hevesi matematikçi olmak. Annesi bu işten pek hoşlanmıyor. Çünkü kadıncağız tek başına, tek çocuğunu iyi bir geleceğe kavuşturmak için çalışmış, çabalamış, didinmiş. Oğlu da gitmiş matematikçi oluyor. Şimdi kadıncağız anne... İşte matematik denince bu işte sayı saymak akla geliyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Pek ses etmiyor. Fakat e, oğlu da üniversiteye gitmeye başladıktan sonra dersler oldukça ağır, yoğun. E, yorgun eve geldiği zaman hep şey dermiş. Bugün gene herhalde çok sayı saydınız değil mi? Yorgun gözüküyorsun dermiş. Oğlu da anlatmaya çalışırmış, anne matematik, sayı saymak falan değil, o yani ilkokulda bitti, şimdi başka şeyler yapıyoruz, yani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Anne pek buna e, aldırmazmış ama hep düşüncesi işte benim oğlum yorgun geliyor falan, şimdi ondan sonra yorgun gördüğü zaman bugünlermiş herhalde çok toplama, çarpma, bölme yaptınız değil mi evladım? O gene anlatmaya çalışırmış, yok yok dermiş. Herhalde hocalarınız size giderek daha büyük sayılarla toplama çarpma yapmasını e, veriyor ki bu kadar yorgun geliyorsunuz. Eh, bizden çok daha fazla bilim kültürü olan e, evrensel bilime e, katkıda bulunmayı Türkiye'den veya Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok daha önce e, başlamış bir ülkede bile Matematik okuyan bir gencin, annesinin matematik matematiğe karşı ilgisi, bilgisi, reaksiyonu bu. Bu biraz da matematikçilerin e, değişmeyen kaderi diyelim isterseniz. Şimdi, e, benim de başıma çok gelmiştir, diyelim bir otobüste bir şehirden bir şehire seyahat ediyorum veya bir trende yanınıza birisi oturdu, bir ahbaplık kurmak istedi, size mesleğinizi sorar. Ben matematikçiyim derim. Üniversite profesörüyüm demem. Üniversite profesörlüğü bir meslek değil. Bir ürün var. Ee, bu çok garipsenir. Yani matematikçi nedir, ne yapar? Allah Allah, matematikçilik diye bir meslek mi var? E var. Peki nerede çalışıyorsun derler? Derim ki falanca üniversitede çalışıyorum. Ha, o zaman tamam, şimdi anladık derler. Yani sen hocasın. Evet ben hocayım ama benim mesleğim ne hocalık? Ne üniversite profesörlüğü? Benim mesleğim matematikçilik. Çalıştığım yer Şu üniversite, oradaki ünvanım profesör, doçant, yardımcı doçant, neyse o. E bu sadece burada mı öyle olur? Türkiye'mizde mi böyle olur? Yok. Değil. Yani yurt dışında da bu böyledir. Yani Bir matematikçi ne yapar derler işte. Matematik, felsefe vs. Bunlar pek işe yaramaz, soğuk, ee, bir takım böyle e, çok normal olmayan insanların uğraş alanları işte e, nedense bazı insanlar da egzotik oluyor, eksantrik oluyor böyle şeylere merak sarıyor diye düşünür insanlar. Ee, bir sefer Almanya'da çok yatırıyorum bir e, şehirden başka şehire e, gidiyorum. Yanımdaki yer boştu trende. E, oradaki trenlerde çok iyi. İşte orada seminer konuşması yapacağım gittiğim Şehirdeki üniversitede, konuşmamı hazırlıyordum, Bütün, e, biraz da etrafı dağıtmıştım galiba, trend olmaya başladı, birisi de senin yanına oturabilir miyim lütfen dedi, kitabımı oradan aldım, oturdu, ne millet olduğumu söyledi, Türk'üm dedim, ne iş yapıyorsunuz dedi, mesleğiniz dedi, matematikçiyim dedim, müthiş şaşırdı ve ürttü. Bir kere bir matematikçinin yanına oturdu. İkincisi Türk. Ona göre bu iki kavram pek e, bağdaşmıyor. Yani Almanya'da bir Türk yanına oturulabilir. Yani Türk çok var biliyoruz ama e, peki burada ne yapıyorsunuz dedi. Ben dedim misafir profesörüm. Yani dedim sizde sadece gastarbeiter misafir işçi yok. Misafir profesörler de var. Burada matematik profesörüyüm. Bunu yapıyorum. E, birazcık benimle konuştu. Ondan sonra e, daha ileride bir koltuk boşalınca oraya gittim. Sonra, biraz sonra gene yanıma geldi, sakın dedi, yanlış anlamayın dedi. E, siz Ben Türkleri severim, siz Türk olduğunuz için uzaklaşmadım yanınızdan. Ama şunu bilin ki dedi, ben matematiği hiç sevmem. Dedi. Lisede hep ama hep dedi, matematikten ikmala kalırdım. O yüzden üniversiteye bile gidemedim. Ancak bir başka meslek okulunda okuyabildim. Onun için sakın ha dedi yani alınmayın, alınganlık göstermeyin ama bir matematikçinin yanında birkaç saat oturup onunla sohbet etmek, kusura bakmayın pek içimden gelmek dedi. E ben de dediğim adama haklısınız dedim, geçmiş olsun dedim. E fazla üstüne gitmedim. Şimdi bir de matematikçiyim dediğiniz zaman, e, işte derler herhalde siz çok akıllısınız, çok içine kapanık bir insansınız, çok dalgınsınız. E ben çok akıllı değilim. İçine kapanık e, pek değilim. Matematik yaptığım zaman evet dünyada ne oluyor, ne bitiyor pek farkında olmam. Dalgın, e dalgınım ama birçok başka insanda dalgın, e, her matematikçi de dalgın olmak zorunda da değil. E, pratik işleri severim, elimle bir şeyler yapmasını severim ve yani çok matematikçi de sever. Mesela e, çok e, ünlü e, matematikçimiz Cahit Arf'ın çalışma odasına girdiğiniz zaman birçok matematik kitabı, matematik notu bulurdunuz. Ama biraz daha ötedeki bir başka masanın üstünde küçük marangozluk aletleri, tornavidalar vesaire de bulurdunuz. Çünkü Cahit Bey de elle e, bir şeyler yapmasını severdi. Ve pek de iyi becerirdi. Mesela kuyusunun eski motoru boyna bozulurdu. Caahit Bey onu asla tamirciye yollamazdı. Yenisini de almazdı. Oturur kendi tamir ederdi. Azan bir kaç gün sürerdi. Eşi susuzluktan şikayet ederdi ama Cahit Bey'e de o bir dinlenme vesilesiydi ve pekala da güzel elektrik motoru tamir etmesinde becerirdi açıkçası. Ee, belki de matematikten e, zihni başka yerlere bu şekilde e, vermekte onu dinlendiriyordu. Dolayısıyla matematikçiler bir takım pratik becerileri sahip olabiliyorlar. Yani e, illa e, daima daldığın dünyadan habersiz, böyle soyut soğuk şeylerle uğraşan insanlar değillerdir. Ha bir kere matematikçe uğraştığı soyut kavramlar soğuk falan gelmez. Başkaları öyle düşünebilir ama ben bir problemle çebelleşiyorsam matematik problemiyle oradaki kavramlar hele iyi çözebilirsem bana pek sıcaktır. Pek böyle neredeyse e, soyut değildir, elle dokunulabilir şeylerdir. Yani resmini çizemem, fotoğrafını çekemem, müziğini yapamam. Ama e, bayağı sanki benim kendi içimde bir takım şeylerdir bunlar. Benim e, bir parçamdır bu e, başkalarına. Belki son derece e, soğuk, e, ölü, steril gelecek kavramlar. E, matematikçi matematikle uğraşır. Uğraştığı şeyi de sevdiği zaman, keyif aldığı zaman daha iyi işler yapar. E, matematikçi de e, matematikten keyif almıyorsa, zevk almıyorsa yaptığı işten başarılı falan da olamaz açıkçası. Tabi burada bahsettiğim araştırmalar, matematik araştırması. Yani matematikçiler, bilimle uğraşan diğer insanlar gibi ee, çok bizlerden farklı değildir. hepimiz ee, insanız. Hepimizi birleştiren şey bu. Onun için özellikle ben ee, son cümlelerimi çocukları matematiğe yatkınlık, heves gösteren anne babalara seslenmek yapmak istiyorum. Aman korkmayın bundan. Övünmeyin de, korkmayın da. Hele hele, ''Aman oğlum bırak matematiği, aç kalırsın, hoca olur bir kenarlarda sürünürsün.'' falan demeyin. Dünyada iyi matematikçi olup da aç kalan kimse olmadı. Türkiye'de de olmadı. Ha Siz illa çocuğunuzun çok zengin olmasını istiyorsanız, e, matematikçi olmasından vazgeçmeye çalışın. Fizikçi olmasından vazgeçirmeye çalışın, müzisyen olmasından da vazgeçirmeye çalışın. Ee, başka alanlara ilgisini çekmeye çalışır. Bilimle, kültürle, sanatla uğraşan insanlar pek öyle zengin olmazlar. Yani ne açıdan zengin olmazlar? Çok para kazanmazlar. Ama bu insanlar esasında biliyor musunuz? Çok ama çok zengindir. Matematik Hikayeleri